Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim Bugün 23 Temmuz 2016 Cumartesi En son Dersimiz 23 Nisan'daydı 2016'da Yine cumarteside Epey bir zaman ne yaptık Ara verdik ama Benim mazeretim olduğu için bu dersin konusu da önceki dersin devamı olacak. Önceki ders neydi? Dünya ve ahiret hayatımız için kelime-i tevhidin yani la ilahe illallah kelimesinin değeri, fazileti ve önemi dini ve dünyevi cihetten ondan bahsetmiştik hatırlarsanız ne dedik? Derse ilk başladığımızda Bu kelime öyle büyük Hikmetli, faziletli Bereketli ve Menfaatli bir kelimedir ki Bunu şartlarına uygun Olarak ve isteyerek telaffuz edenin Hem dünyasına Hem ahiretine etki Ederek her ikisini de Mamur eder demiştik Yani Dersimizin konusu La ilahe illallah La ilahe illallah Kelimesinin Mümin olan Müslim olan Bir kişinin hayatına Nasıl etki edecek Dinini ve dünyasını Nasıl mamur edecek Buydu Şimdi inşallah tabi ne yapacağız Buna devam edeceğiz Evet. Tabii bir sürü meseleyi saymıştık. En sonunda nerede kaldık? Devam edecek olduğumuz bundan sonra devam edecek olduklarımızda. Onu tutun düşen de çocuk. Kişi kabrinden kalktığında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi onun mümin olduğunun bir işareti olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Arafat dağında telbiye getirerek, vakfe yapan bir Müslümanın devesi yahut takatırı ürküyor şahlanıyor kişiyi düşürüp boynunu kırıyor orada ölüm meleği geliyor kişinin ruhunu Allah subhanehu ve teala kabz ediyor Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki buyuruyor ki hayır vurmayacaksın çocuğa vurma çocuğa ya, vurma, vurma çocuğa, çocuğa. ama yok yanına al vurma bırak oynasınlar çocuklar burada oynamazlarsa yarın kimse olmayacak burada peygamber aleyhissalatü vesselam hazreti hasen hazreti hüseyin radıyallahu anhu için ne yaptı kutbeyi böldü bırak bağırsın benim sesim elhamdülillah. Hepinize ne yapacak? Yetecek şekilde dışarıya yetecek şekilde yür. Bir de bu mikrofonu da kullanıyoruz. Daha çok çıkacak inşallah. Ne dedi? Yıkayın. Paklayın. Koku sürmeyin. Başını örtmeyin. Yarın dedi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda mülebbiyen kalkacak. Ne demek? Lebbeik Allahum belebbeik, lebbeik la şerikalek <gülüyor> lebbeik. İnna alhamde ve niyamte lek ve mulk la şerikalek. Telbie getirerek kalkacak. Eğer bir mümin la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah diyerek öldüyse son nefesinde kutu kutu kutu kutu kutu kutu. o zaman ne yapacak? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Allah Azze ve Celle'nin dilediği zamanda ahirette tekrar kalkacak. Ne, evet. Neymiş? Müminler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesiyle topraktan kalkacaklar bu kelime onlar için bir işaret olacak evet kardeşler bu la ilahe illallah kelimesini söyleyen gerçekten söyleyen onun muhteviyatıyla amel eden la ilahe illallah dedi adam hani geçen derste anlatmıştım Laz sövüyor. La ilahe illallah beni dinden imandan çıkarma ha. Böyle la ilahe illallah değil yani. Kavga ederken adama diyor Beni la ilahe illallah deyip de diyor dinden çıkarma. Böyle la ilahe illallah telaffuz değil. Gerçekten kalben iman ederek bu bana maddi ve manevi şekilde menfaat sağlayacak deyip de içini doldurarak la ilahe illallah Muhammed Resulullah Deyen kişi cennetin sekiz kapısı açılacak, hangisinden dilerse oradan girecek. Bu öyle bir kelime. E tabi bunu söylemekten söyleme fark var. Yani şuursuz olarak söyleyen kimseye de böyle bir menfaat vermeyecek yani. Evet. Onun hakkını vermediklerinden dolayı, yani La İlahe illallah'ın gereklerini bir hakkın yerine getirmediklerinden dolayı ateşe giren günahkar müminler günahları kadar yandıktan sonra ateşten çıkardır. Allah Azze ve Celle bu kelime sebebiyle onları ne yapmayacak? Ebediyen cehennemde bırakmayacak. La ilaha illallahı bir defa adam söylese ibadetinde taatında şeyi de olmuş olsa, kasiri kusuru da olsa, eksiği de olsa, eğer akidesi sağlamsa, ehli sünnet ve cemaat akidesindense, ne yapacak? Bu kelime sebebiyle yaptığı günah kadar yanacak yaptığı günah kadar ceza çekecek ama neticede Allah'ın izniyle Allah'ın şefaatile peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatile Kur'an'ın şefaatile yaptığı ibadetlerin kıldığı namazların ile ne yapacak? Yani şefaatçilerin şefaatile daha doğrusu cennete girmeye hak kazanacak. Bak la ilahe illallah kelimesi maymuncuk gibi bir kelime her kapıyı açıyor. iyi bilinmelidir ki bu söz sadece dil ile söylenmekle kişiye fayda vermeyecek fayda verir nerede? bu dünyada karşıdaki mümini kandırmak için la ilahe illallah dersin adam kılıcı vuracak olsa dahi sana la ilahe illallah kelimesi sebebiyle o kılıcı senin boynuna ne yapmayacak vurmayacak dünyada kurtuldun ama ahirette bu kelimeyi hulusu kalple söylemediğinden dolayı ne yapmayacaksın? Menfaate ermeyeceksin. Bu kelimenin bize menfaat verebilmesi için kardeşler üç tane mesele var. Üç meseleye riayet edeceğiz ki üç meseleye riayet edeceğiz ki bu kelime bize hem dünyada hem ahirette menfaat versin bak sadece dille telaffuz ne yaptı dünyada menfaat verdi müslümanların elinden bizi kurtardı cihad esnasında adam la ilahe illallah dese karşıdaki düşman biz artık ne yapmayız onun kalbini yaramadığımızdan dolayı bilemediğimizden dolayı kumusu kalplerini söyledi yoksa yalandan mı söyledi onun sözüne itibar eder onu öldürmeyiz ondan elimizi ayağımızı çekeriz şimdi ilk önce bir Müslüman bir kişi daha doğrusu la ilahe illallah muhammedur rasulullah kelimesinin kabul olmasının şartlarına riayet ederek la ilahe illallah muhammedur rasulullah diyecek tabi bunun şartları da sonraki derslerde gelecek Ondan sonra ikinci şart bize menfaat vermesi için bu iki mübarek kelimenin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın gereğiyle nasıl amel ederim bu iki kelimenin içini nasıl doldururum? <gülüyor> boş davul gibi bir kelime değil bu. İçi boş değil. Her tarafı dolu. La ilahe illallah diyorsun Allah'ın Celle ve Ale, varlığına, birliğine, benzersizliğine, halik olduğuna, razık olduğuna, yaratıcı olduğuna ne yapıyorsun? iman ediyorsun. Ama bununla beraber ahiret gününe de imanı gerektiriyor Allah'a iman etmek. Cennete, cehenneme imanı da gerektiriyor. Muhammed'in Resulullah dediğinde, Muhammed Aleyhisselam'ın son, Nebi, son Resul olduğuna imanı gerektiriyor. Bununla beraber Kur'an'a imanı da gerektiriyor. Yani bununla beraber ibadetlerin, taatların Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma vesilesi ibadetlerin, taatların nafil olarak icra ve ifa edildiğinde Allah Subhanahu ve Teala'nın okulunu sevmeye başlayacağına imanın da gereği La ilahe illallah Resulullah'ın durumu Üçüncüsü Şimdi insan La ilahe illallah dedi Kabul oldu Bu kelimesi yaptığı işlerle Riayetiyle beraber İçini de doldurdu Bir mesele daha kaldı ortada O mesele ne? La ilahe illallah'ı Bozucu davranışlardan da Çekinmesi lazım kişinin sen büyük bir bina yaptın binayı süsledin her şeyle içine giren maşallah dedi ama bir küçük çocuğun eline verdin bir kibrit perdeyi yaktı sen de dedin gel maşallah ne kadar güzel yanıyor şımbıl şımbıl böyle dersen senelerce uğraşarak yaptığın bina bir saat içinde yanar işte la ilahe illallah bunun sahih olmasına riayet edeceksin içini dolduracaksın bir de la ilahe illallahı bozucu davranışlardan hareketlerden ve inançlardan da veri olacaksın ki la ilahe illallah muhammedur rasulullah kelimesi hem senin dünyanı mağmur etsin hem ahiretini mağmur etsin evet ya arap ya Rabbi, Bu sözü söyleyen kişi yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyleyen kişi bu sözün manalarını kabul ederek hayatında göstermelidir ki bu sözün ehli olsun. La ilahe illallah dedin ama yeri geldi kahrolsun şeriat dedin. Var şimdi öyle ağzından çıkanın ne olduğunu duymayan derecede laf getirip götürenler laf söyleyenler var. La ilahe illallah dedin Muhammed Resulullah'ı ekledin sallallahu aleyhi ve sellem dedin arkasında övdün Muhammed aleyhisselamı ama bunun yanında ne oldu İki Müslüman konuşuyorlardı. İslam'da yapılan işlere mükafat verildiği gibi yapılan kavbahatlara de mücazaat verilir, ceza verilir. Hırsızın eli kesilir. Ama öyle iğne çalan adam toplu iğne çalanında eli kesilmez. Yani hırsızın elinin kesilmesi için belirli bir meblağa kadar bir şeyin çalınması lazım. O ayrı bir şey. O, o, o, ayrı. Şimdi iki Müslüman Yapıyordu? Konuşuyordu. Hırsızın eli kesilir. Kur'an'a göre. Şartlar oluştuğunda ama bir hırsızın elinin kesilmesi için 25 tane soru sorulur. 25 tane. Keyfen çaldıysa eli kesilir. Adam açlıktan dolayı çaldıysa eli kesilmez. Babasının malını çaldıysa eli kesilmez. Babası ölünce malı ona kalacak. Sen çalıştırdın çalıştırdın karşıdaki adamı, gariban da zavallı, ücretini ödemedin. Adam sen görmeden kendi alacak olduğu kadar senin malından araklarsa sen görmeden onun eli de kesilmez. Böyle 25 tane sorun sorulur adama. Adam istediği gibi adet olduğu üzere çaldıysa o zaman ne yapılır? Eli kesilir. Sen de bunu duydun. La ilahe illallah Muhammed Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbiyeti. Süsledin de artık kelimeyi. Hadi canım. Hırsızın eli mi kesilirmiş ya? Hangi zamanda yaşıyoruz? Adam efendime söyleyeyim 25-30 liralık 50 liralık 100 liralık bir şey çalacak. Elini keseceksin. Ebedi billah elsiz kalacak. Olur mu Böyle bu canilik lan? Böyle dersen Sabahtan akşama kadar la ilahe illallah desen, Kabe'nin içinde yatsan. Sabah akşam Zemzemle yıkansan la ilahe illallah sana fayda vermeyecek. Çünkü sen la ilahe illallah'ı deldin. Deldin. İşte bu sözün manalarını kabul ederek hayatında göstermelidir ki bu sözün ehli olsun bu kimse özde ona en büyük faydayı sağlasın. Aksi halde bir takım cahillerin söyledikleri gibi sadece dil ile söyledikten sonra <gülüyor> dilediğin gibi yaşayıp her türlü İslam'a muhalif olan akideyi ve ameli hayatında tatbik etsen ne yapmayacak? Bu kelimenin faydasını görmeyeceksin. Evet. <gülüyor> Bu sözü söyleyip kalbiyle tasdik ederek gerektirdikleriyle hareket edenler için Allah'ın celle şanuhu, ilk önce rızasına ermek. Onun cennetine girip cehenneminden korunmak. Bakın şimdi la ilahe illallah söyleyen kişinin kazançlarını sayacağız Allah'ın izniyle. Günahları sebebiyle cehenneme girdiyse bile orada ebediyen kalmadan cehennemden çıkmak. İlk önce Allah Azze ve Celle'nin şefaatine ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine ve Allah Subhanahu ve Taala'nın kendilerine şefaat etme Yetkisi verdiği kişilerin şefaatlerine kavuşmak. Hani bazı kimseler diyorlar işte şefaat yoktur yoktur. Onların Kur'an'dan haberleri yok. La yeşfe'u indehu illa biizni. Hiç kimse şefaat edemez. Bu kadarını alıyor. Hani la takırabussalah, namazam namaza yaklaşmayın. Ayet-i de böyle e ya gerisini oku ben hafız değilim e imansız öncekini nasıl ezberledin ayeti kerime'nin başını alıp sonunu bırakmak olmaz sonunu alıp başını bırakmak olmaz ayeti kerime'yi ne yapacaksın hepsini okuyacaksın ama bugün bizim camilerimizde Allah hidayet etsin bize bütün imamlarımıza cemaatimize de beraber imam hutbe okuyor Ayet-i Kerim'den bir iki kelime okuyor. İlâ ahirihî diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sonuna kadar. Neyin sonuna kadar? Siz anladınız onu manasını. <gülüyor> ya arkadaş İstiklal Marşı'nı okurken korkma sönmez bu şafaklarda sonuna kadar diyor musun? Demiyorsun. Ne diyorsun? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak sönmeden yurdumun üstünde en son ocak bak bu istiklal marşı gerçekten kamil bir imanla yazılmış bir şey ne diyor bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli kardeşim sen yazılmış hani çok edebi yazılmış dini duygularla mücehhez bir şekilde yazılmış bir şiiri bile ne yapmıyorsun yarım bırakmıyorsun ve edepsiz Allah'ın kelimesi nasıl yarım bırakıyorsun ilâ ahrihi'miş kardeşler böyle bir şeyle ile ahrihi kelimesini duyunca Allah hakkı için gidin hocaya deyin hocam ne demek bu neden sen bir şiiri okurken sonuna kadar okuyorsun yahut da noktayı koyuncaya kadar cümleyi tamamlıyorsun da ayeti kerimeyi yarıda bırakıp ila ahirihi diyorsun. Söyleyin ne yapmış ne yapmasınlar? Ayetleri yarım bırakmasınlar. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi kabir azabından da ne yapacak? Korunacak. Allah'ın izniyle. Şimdi bazı şeytanlar çıkıyor. İki ayaklı gözükür şeytanlar. Şeytan gözükmüyor. Ama iki ayaklı şeytanları televizyonda görebiliyorsun. Ne diyor? Kabir azabı yoktur. Kardeşlerim cinden olan, ifritten olan, habis olan şeytanları biz gördüğümüzde görmüyoruz onu ama hissettiğimizde geliyor, iba veriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim dendiğinde onları görmesek dahi onlar bırakıp kaçıyorlar. Hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yellene yellene kaçarlar. Euzubillahimineşşeytanirracim dendiğinde. Ama bu gözükür iki ayaklı şeytanları Euzubesmele ile kaçıramıyorsunuz. Yasin Tebareke amma okusan gene kaçmıyor. Hatim indirsen gene kaçmıyor. İmansız sanki dört yüz yapıştırılmış oraya. Ayağından kök salmış. O zaman ne yapacaksın? Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin kendin kaçacaksın. Onun yanından sen kaçacaksın. Dinlemeyeceksin onu. Ancak böyle kurtulursun onun vesvesesinden. Evet. Ha. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi kardeşlerim dünyada kişinin malının ve canının korunmasına dünyada ve ahirette o kişinin güven ve sığınak içinde olmasına sebebiyet verir. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Men kâle illallah de khalel cenne. Kardeşlerim bak bu şeyleri ezberleyin. Hani yağ satarım, bal satarım, ustam öldü, ben satarım gibi Dile kolay gelen ibareler bunlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kolayca ezberlenecek şeyleri söylemiş. <gülüyor> Men kale la ilahe illallah. Sen zaten la ilahe illallah kelimesini söylüyorsunuz. Günde yüzlerce binlerce defa. <gülüyor> Men kale la ilahe illallah. Dehalel cennet. Kim ki la ilahe illallah derse tabi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini ne yapıyor? Gerektiriyor. Hani bazıları diyalogcuların şimdi söyledikleri gibi la ilahe illallah dedikten sonra Muhammedur Resulullah'a ihtiyaç yoktur adamlar diyor. La ilahe illallah desen Muhammedur Resulullah demesen o la ilahe illallah kelimesini yapmayacak. Hayır. Sana bir fayda vermeyecek. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler <gülüyor> la ilahe illallah kelimesinin yanında kendi peygamberlerini zamanındaki yaşayan peygamberlerini o peygamberin vasfıyla sıfatıyla ne yapmışlar zikretmişler <gülüyor> La ilahe illallah Adem Safiyullah La ilahe illallah Nuh Neciyullah La ilahe illallah İbrahim Khalilullah La ilahe illallah Musa Kelimullah La ilahe illallah İsa Prohullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Yani o kelimenin La ilahe illallah kelimesinin Kişiye menfaat Vermesi için Kendi zamanında olan Peygamberi vasfıyla Sıfatıyla zikretmesi lazım Evet Men <gülüyor> kâle la ilahe illallah Kim ki la ilahe illallah derse De halal cennet Cennete girdi peygamberimiz buyuruyor. Yani girmeye hak kazanır manasına. Hani Allah Azze ve Celle kıyamet koptu diyor. Kıyamet koptu mu? Kıyamet daha kopmadı. Ama Allah böyle söylüyor. Yani kıyametin yüzde yüz kopacağının garantisi o. Kıyamet koptu. Ben Adem'e o kadar güveniyorum ki söz verdi Adem. Ne yapacak? Saat 3'te buluşacağız Adem'le. Saat 2.30'da ne diyorum ben? Arslan'a, Arslan Adem Allah'ın izniyle geldi. Neden? Gelmedi daha saat 2.30. 3 olmadı. Ama biliyorum ki Adem ne yapar? Sözünün eridir. 3 olmadan önce biz onunla konuştuk gelecek. Yani bu Adem geldi demenin, gelmeden önce Adem geldi dememin sebebi ney? Ademin yüzde yüz geleceğine inandığım için bunu söylüyorum. Çünkü hiç sahtekarlığını görmedim, yalancılığını görmedim, hulfettiğini görmedim. İşte Peygamber Aleyhisselatüsselam'da La ilahe illallah cennete deyinle cennete girdi demesi girmeye hak kazandı. Bu kelimeyle. Harma demuhu. Onla karşı karşıya geldiğimizde tam vuruşma esnasında bu kelimeyi söyledi, artık bizim kardeşimiz oldu. Onu öldüremeyiz, onun malını ganimet olarak elde edemeyiz. Ve hesabuhu Allah. Bak şimdi, herkese ne var? Peygamber Efendimizin bir kitabı var. Ama tabii hadisi iyice okursak, anlarsak, halimlerin şerhinden anlamaya çalışırsak, Burada hem la ilahe illallahı telaffuz eden kişiye hitap var hem de karşısında la ilahe illallah kelimesinin telaffuz edilen kişiye hitap var. Nahsabuhu ala Allah. Kime? Söyleyen kişiye. Ha beni kandırmak için söyledi. Ben bilemem. Nahnu nahkum biz zahir, Allahu yahkum bis sirar. Biz zahirle hükmederiz, gördüğümüzle. Allah bizim görmediklerimizle Celle Şanuhu ne yapar? Hükmeder. E bizi kandırmak için söyledi. Nereden bildin? Kalbini mi yardın? Hazreti Üsame radıyallahu ile bir kafir, müşrik ne yaptı? Mukatele etti. Vurdu, vurdu, vurdu müşrik. E, Hazreti Üsame'yi yaraladı, çizdi, orasını burasını kesti. En sonunda ağacın arkasında kıstırdı onu. La ilahe illallah dedi. Kılıncın parıltısını görünce hadi hadi dedi Hazreti Üsame. Sen dedi beni o kadar dedi çizdin efendime söyleyeyim kestin. Kılıcın dedi parıltısını görünce dedi korktun da dedi bunu söyledim. Bir vurdu, kafasını düşürdü. Sahabe-i kiram olaya şahit olanlar dediler ki La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah" dedikten sonra bu adamı öldürdüm. O dedi korktuktan için dedi bunu söyledi. Gittiler Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a meseleyi anlattılar. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bak orada bize bir ders veriyor her duyduğunu hemen şöyle mi böyle mi deyip de adamı ne yapma töhmetlemeyin diye Hüsame'yi çağırdı. Müsamme nasıl oldu mesela? Dedi ya Resulallah böyle böyle oldu. Gerçekten dedi sen adam la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün onu? Evet dedi ya Resulallah ama dedi kılıcımdan dedi korktuğu için. Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Eşaqaqta kalbe. Eşaqaqta kalbe. Eşaqaqta kalbe. Hz. Hüsame diyor ki o kadar diyor Resulullah Aleyhisselam bu kelimeyi diyor tekrar etti ki içimden şöyle geldi. Keşke ben bugüne kadar Müslüman olmasaydım bugün Müslüman olsaydım peygamberden bu sözleri duymasaydım. Ne dedi? Eşekat da kalbe. Kalbine mi yardım? Nereden bildin onun sahtekarlık için söylediğini, takiye için söylediğini senin kılıcından kork korkarak söylediğini Demek ki biz bizim için geçerli olan nedir? Karşıdaki kişinin beyanatıdır. Ha, ama şimdi kuyruğu kıstırmış olan birisi. Ben Müslüman oldum, ben şöyle oldum, ben tövbe ettim, ben vazgeçtim derse ona gene ne yapmayız biz sen yalancısın demeyiz. Ama o adam bütün gözlerimiz o adamın üstünde olmalı tarahsut altında bulundurmalıyız o adamı bundan bir hafta önce ne oldu darbe yaptılar değil mi darbeciler Allah onlara fırsat vermesin ümmeti Muhammed Allah muhafaza buyursun şimdi hepsinin kuyruğu ne yaptı apış arasına geçti hepsi şimdi ne yaptı FETÖ'den teberri ettiklerini bildirdiler ama biz onun kötü olduğunu bilmiyorduk ya. bugün öğrendim neden? Allah göstermesin, eğer darbeciler bu ülkede ele geçirseydi idareyi o zaman ne diyecekti? Biz de sizdeniz, bizim desteğimizle oldu bu ama şimdi ne oldu? Yetki sizin elinizden alındı, artık başladı sizi cımbızla toplanma, toplamaya başladılar. Sen tabii horozlanmayacaksın, demeyeceksin efendime söyleyeyim. Ben bunlardan beriyim diyeceksin. Ben bunlarla beraberim demeyeceksin. Ha, bu adama demeyeceksin sen yalan söylüyorsun. Ama o adamı tutup da efendime söyleyeyim serbest de bırakmayacaksın. Tarasut altına alacaksın. Gerçekten tevbe etmiş mi? Pişman olmuş mu? Efendime söyleyeyim yapmış olduğundan vazgeçmiş mi? Değil mi? Müslüman ne değildir? Ahmak değildir. Hele hele yönetimi elinde bulunduran kimselerin daha çok akilane davranmaları lazım. Çünkü bir kötü, bir kötü kötülüğü terk eder, Allah hidayet eder ama terk etmeyebilir de ne yapar? Takiye yapar. Bilmiyorsun kalbini. Onun için kötü ben tövbe ettim dediğinde tövbe etmiş maşallah deyip ne yapmayacaksın? Muhtar yapmayacaksın onu mahalleye. Muhtar yaparsan idara nasıl olsa benim elime geçti diye azı dişini söker adamın. Kötülemeyeceksin, ötelemeyeceksin. Yan tarafta duracak. Neyse. İşte La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kardeşler ne yapıyor? İnsanın hem dinini hem dünyasını tahkimat altına alıyor. Ahiretini tahkimat altına alıyor. Evet. Sadece bu kelimeyi söyleyen ve gereğiyle amel eden kişiler hidayet üzere olurlar. Allah Subhanahu ve Teala Teğab Suresi 11. ayette şöyle buyuruyor. Kim Allah azze ve celle'ye iman ederse bundan kasıt la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse demek. Allah da Celle Şanuhu onun kalbine hidayet verir. Ebul Aliye şöyle diyor Allah Celle Şanuhu kendisine iman edeni doğru yola ileteceğine hükmetti. Kim iman ederse ancak odur doğru yolda, dost doğru yolda olan sırat-ı müstakimde ilerleyen. Evet. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi bu kelime sebebiyle her türlü güzelliği kabul edecek duruma gelir. Bu kelime onu zalim olmaktan onu Allah Azze ve Celle'nin hakkına tecavüz etmekten ve insanların haklarına tecavüz etmekten alıkoyar. Nasıl adam Allah'ın Celle Şanuhu hakkına tecavüz eder? Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisini vasfettiği şekilde vasfetmemesiyle Allah Azze ve Celle'nin kullarına Emrettiği ibadatı taatı bir hakkın yerine getirmemekle, günahlara düşmekle. Ama la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kelimesini söyleyen kimse <gülüyor> mümkün mertebe ne yapar? Zalim olmaktan elini ayağını çeker, günahlara düşmekten elini ayağını çeker, Allah'a ibadet etme hususuna cehdu çaba sarf eder. Ama şeytan ne yapacak emekliye ayrılmıyor hiçbir zaman ölmüyor da o imansız devamlı şekilde kötülüğe teşvik ediyor boş bulundu da onun yuvasına kapıldı kötülük işlediyse tevbe yolu da açık hayrul hatta'in ette'ibun peygamberimiz buyuruyor aleyhisselatü vesselam hata edenlerin de diyor hayırlısı tevbe edenler demek hata edenler iki kısım Peygamberin dilinde aleyhissalatü vesselam. Tevbe eden hata edip de tevbe eden kimse, hata edip de hatasından dönmeyen, ısrar eden kimse. Hata edip, hatasından tevbe eden, dönen kimse ne yapar? Allah'ın rahmetine kavuşur. Ama hatasında ısrar eden kimse, Allah göstermesin, bu ısrarıyla beraber Günahta ne yapar? Yol alır. Bu günaha girmesi, günaha devam etmesi onu küfre kadar ne yapabilir? Götürebilir. Nasıl götürür? Tam günah işliyor. Gözü kararmış artık. Biri diyor ki bu günah, ne günahı be? Anladın mı? Deyebilir mi? Deyebilir. Ne günahıymış be? Siz de yaptınız, baktığınız her şey günah, her şey günah. Böyle derse Allah göstermesin. Bu adam haramları helallaştırdığı için, günahları helal gördüğü, normal gördüğü için ne yapar? Dininden olur. İstediği kadar la ilahe de söylesin. Kim takıyor günahını? Bu devirde kim günahı? Ha! Yanarım diyor. Bilmem kim? artist diyor ceh cehennemde bilmem kim artist diyor cehennemde ben de giderim oraya diyor onlarla beraber diyor sefa ederim ha orası plajdı gidip efendime söyleyeyim ne yapıyor közböz yapıyorlar güneşlendiriyorlar bunu ne yapıyorlar sanki efendim pikniğe gidiyor adam oraya bak ne yapıyor Allah azze ve celle'nin azabını hafife alıyor küçümsüyor bu adam mümin midir yoksa efendime söyleyeyim Kafir midir? Münahkar mıdır? Hafife aldığı için kafirdir, kafir. Sicillik afiremden. Kardeşler. Onun için alfaz-ı küfür yani küfür sözler nelerdir? Telaffuz edildiğinde İnsanın başına ne gibi musibetler Açar İslam uleması Bunun hususunda kitaplar yazmış Vallahi yemin olsun bazı insanlar Dinleriyle alay ediyorlar Dalga geçiyorlar Dinden çıkıyorlar Haberleri olmuyor Adam sahtekar olan Arkadaşına ne diyor olen diyor peygamber olsan diyor ben sana diyor iman etmem bu ne demek Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber geleceğinin habercisi bu söz o adam gelse demek kabul edecek ne diyor Allah'ını yiyeyim lan senin diyor tevbe aşağı yemin olsun bunlar küfür sözler insanların nazarında basit bir söz bunlar Ama insanı dinden çıkarıcı sözler bunlar. Onun için kardeşler Nasıl nereye gittiğini bilmiyor. Allah ekmek beynir mi de yiyor Allah'ı? Hazreti Ebu radıyallahu anhunun Dilinin altında 7 gram ağırlığında bir ne vardı? Siyah taş vardı. 7 gram. Dilinin altında koymuş onu. Bir şey çıkaracak ağzından. O taş hemen ne yapıyor? Aklına getiriyor. Ha, bu söyleyeceğim söz Allah'a razı etmeyecek. Peygamberi razı etmeyecek. Ümmet Muhammed'e menfaat vermeyecek. O zaman yutkunurum o sözümü. Ya Halbuki Ebu Bekir'in radıyallahu anhu Ağzından diyor söz, dirhemle diyor çıkıyordu. Sanki kuyudan çıkan kova gibiydi. Zorla diyor çıkıyordu söz. Ahmed İbn Hanbeli kalp Kur'an meselesinde zamanın muhteziliği olan valisi dövdürüyor, işkence ettiriyor. Kemiklerini kırıyor. Haşa hürmetinizden hayalarını patlatıyorlar şişirip. <gülüyor> ölmesin başımıza bela olmasın zindanda diye evine gönderiyorlar <gülüyor> inlemiyor her tarafı kırılmış çürümüş her tarafı sopa yemekten İnlemiyor, ahu figan etmiyor çok yakın arkadaşlarından bir alim yanına geliyor ey imam diyor neden diyor ahlayıp vahlamıyorsun inlemiyorsun İmamın rahimahullah sözünün değerine bakın la ilahe illallah subhanallah yani ancak bir adam bu kadar düşünür yani bu kadar ince düşünür melekler diyor yazıyorlar ağzımızdan diyor çıkan her sözü ben diyor istemiyorum ağzımdan diyor ah vah oh eh. kelimelerini diyor melekler kaydetsinler çünkü diyor bunlar diyor Allah'ın zikri değil peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden de diyor sözler değil melekler diyor boş boşuna sol tarafma diyor bunları diyor kaydetsinler diyor istemiyorum onun için diyor vallahi ölüyorum acıdan ama diyor ne yapıyor mu? Ahu figan etmiyor. Subhanallah. Heh, biz de ne yapıyoruz? 3-5 tane arkadaş olduğumuzda şakrabanlık yapmak için olmayacak sözler söylüyoruz. Ondan sonra aa, adam bakacak Subhanallah. Amel defteri hep eksiyle, hep eksiyle, hep eksiyle dolmuş. Ondan sonra amel defteri eline verilince şöyle diyecek insan. Allah bizi muhafaza buyursun. Mali hazır kitap, la ne olmuş bu kitaba böyle? La Ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış. Her şey yazılmış, kaydedilmiş. illah saha. Her şey yazılır. Onun için dilimize sahip çıkalım. Bir gün Ebubekir-i e Sıddık radıyallahu anhu dilini tutuyor, çekiştiriyor. Resulullah görüyor Aleyhissalatu dilini çıkıp çekiştirdiğini. Diyor ya Ebubekir diyor dilinle diyor ne o alıp veremediğin diyor arasında her türlü diyor bela diyor bundan geliyor benim başıma subhanallah men samuta neca men sekete neca peygamberimiz buyuruyor kim sustu diyor sükut ettiyse kurtuldu düşmanın dahi seni sorguya çektiğinde eğer sen susarsan ne yapamıyor senden bir şey alamıyor ama ötersen denizli horozu gibi aklına geleni sayıp silersen, söylersen velev ki bir şeyler kurarak söylemiş olsan dahi adam ne yapıyor? O kelimelerden cımbızlayarak senin suçlu yahut da suçsuz olduğunu ortaya çıkarıyor. Öyle değil mi? Ama susarsan hiçbir şey söylemezsen adam senin ne kakiydiğini ne yapamıyor bilemiyor. Arkadaşlar onun için söylediğimiz sözler ağzımızdan çıkan kelimat ya Kur'an'a muvafık olsun ya sünnete paralellik arz etsin ya da ümmeti Muhammed'in hayrına olsun. Yoksa Kur'an'a paralellik arz etmeyen, sünnete muvafakat arz etmeyen, ümmeti Muhammed'in hayrına olmayan sözler ne yapacak? Bizim yarın aleyhimize kullanılacak. Kaç dakika oldu? Sağ. Ol. Burada kalalım. Evet kardeşler. İnşallah burada kalalım. Bir dahaki haftaya ne yapalım? Devam edelim. Allah subhane ve teala ilk önce anlattıklarımla amel etmeyi bana nasip etsin. Ondan sonra dinlediklerimizle amel etmeyi size sevdirsin ve kolaylaştırsın. Allah azze ve celle Muhammed aleyhisselamın izinden gitmeyi bize nasip etsin. Sahabe-i kiramun iman ettiği gibi, sahabe-i kiramun amel ettiği gibi Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın getirdiği Kur'an'ı ve sünneti en iyi şekilde hayatımıza tatbik etmeyi Rabbimiz Celle ve Ala bize bahşetsin. sallallahu ala nebina Muhammedin ala ve sahbihi ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu ve rahmetullahi ve